Alp ile Spor Günaydın Alp. Günaydın Umar Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet, birazcık futbolla başlayalım. Dün oynanan Beşiktaş Fenerbahçe der diyorlar bunları. Büyükşehir takımları arasında olunca değil mi? Onun üzerinde birazcık duralım. 2-2 berabere kalmışlar. Nasıldı yes. maç? Ben hani bölüm bölümü izledim. Yani gördüğüm kadarıyla temposu yüksek. Heyecanlı bal maç oldu. Zaten skorun gelişiminde öyle. Beşiktaş iki kızını geçti. Fenerbahçe yakaladı. Ve skorda hani Fenerbahçe kazansaydı zirvede farkı biraz açmış olacaktı. Şimdi 3 puanda sınırlı kaldı fark. 4 puanla pardon. Ve ligin sonrası açısından he heyecanı koruma açısından iyi bir skor. E Fenerbahçe de ligin tek namağlup takım olarak devam ediyor. Bu arada da e seyirci alınmama falan şeylerinden vazgeçildi ilkelerinden herhalde bu evet. kararları değiştirildi. Yani çarşamba akşamı düşünürken hucuma ne konuşuruz diye bu konuyu da aklım çünkü çarşamba günü saçma sapan bir karar alındı daha önce kısmi örnekleri olan bir karardı bu. İşte valilik böyle önemli maçlar öncesi işte derbiler Avrupa Kupası maçları öncesi valilikte bu spor işlerinden sorumlu emniyet müdür yardımcısının da olduğu ve kulüp temsilcilerinin olduğu bir güvenlik toplantısı yapılır. Orada şöyle bir, o toplantı sonra bir karar alındı. Cuma bu Perşembe akşamı yani dün akşamki maça rakip seyirci alınmayacak. Şey seyircisi, deplasman seyircisi. Hatta bu sezon derbi maçlarında yani Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un oynayacağı maçlarda hiçbir maçta deplasman seyircisi olmayacak. Böyle bir karar aldık. Hayda yani bu e, Temmuz'dan beri garip bir futbol ortamındayız ve hani bu kritik ortamda bir sürü böyle karar alınıyor yani e, tarafların sadece bir tanesi kafasına esiyor. Eee ne yapalım bugün hakemsiz oynayalım futbolu falan gibi böyle. Aşağı yukarı öyle. Yani zaten tamamen bu şike olayı soruşturmasından da iddianame de bir türlü gelmek bilmedi sonuç olarak. Bir kısmı da şey oluyor mesela futbolcular, yöneticilerden bir kısmı hemen şeye gidiyorlar. Işte içeride bulunan büyüklere. Yani dün Açık Tribün sütununda Gülen Gül Altınsay yazmıştı taraf gazetesinde. Hı hı hı. Her iki kulübünde bazı yöneticileri şike ve teşvik soruşturması kapsamında cezaevinde. Ve her iki kulübün futbolcuları derbi öncesi açıklamalar yapıp içerideki büyüklerine tırnak içinde bir galibiyet armağan etmek istiyor. Beşiktaşlılar Serdar Adalı için Fenerbahçeliler ise Aziz Yıldırım için oynayacaklarmış diyor. E ben de diyorum ki oldu olacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Metris'in avlusunda oynansın. Yönetimler bu kulüpleri kendi malı görüyor nasıl olsa diye. E, ve ilginç de bir gönderme yapmış. Kolombiya'nın uyuşturucu baronu Pablo Escobar tutuklanıp hapse konulunca milli takım gidip ceza evi avlusunda onunla maç yapmış. ile futbol bu kadar iç içe geçmişti Kolombiya'da diyor. Tamam Sponsorlu olabilir öyle bir maçlar. <gülüyor> evet. Bugün cezaimizdeki maç işte Eskobar'ın sponsorluğunda falan <gülüyor> biz de öyle bir şey yapabiliriz. Yap yapılabilir. Yani bu kadar... E yani Mesela Nihat Özdemir iki gün önce Fener'e ceza veremezler diyor. Mesela yani bu hukuku ve yargıyı hiçe sayan ifadeler kullanmış diyor. Yani Fener'e ayrı diğer takımlara ayrı bir hukuk mu var ülkede filan diye sormuş. Yani hakikaten son derece doğa dışı bir olay var. Beşiktaş da vazgeçti mesela şeyden. Onur bize yeter kupa gelsin dedi ama iade etmediler kupayı da. Yani etik açısın, açıdan yerlerde sürünen bir durum var ve bunun futbol olduğu iddiasını bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bilemiyorum. Ve tüm bu süreçte mesela öyle şey alınan kararlar işte ...Ağustos sene futbol federasyonu toplanıyor... ...bu sene playoff'la sisteme geçtik... ...ya kime sordunuz, kime e. ettiniz... danıştınız mı kulüplere... Hani ...bu önemli bir değişiklik... ...öyle hani bir toplan... ...ne yapalım mı değişiklik yapalım... ...playoff'la olsun <gülüyor> olsun falan... Yani ...şeyde gelecek ay toplanıp... maçlarında rakip takım ayak çıkmasın... ...tek kale oynansın falan kadınlar ve çocuklar alın alınsın. Şimdi alın kadınlar ve çocuklar alınmasın bu sefer de. Biraz da böyle oynayalım tarafta. Şey alınmasın ya falan. Evet. Ya böyle. da olsunlar ama bir tribün bir alınsınlar. Öbürü alınmasın ben. onlara bırakıyoruz. Yani bu şey tam bunun gibi bir karardı. Yazı da güzel olmuş filan 6.8 yazısı. Yani e, şey olur. E, şunu hatırlıyorum. Galatasaray'ın Fatih Terim'in ilk dönemindeki galiba Dört şampiyonundan ilkinde ya da ikincisinde yanılıyor olabilirim şimdi. Şampiyonluk kupası Mehmet Ar'ın kızına armağan edilmişti. O zaman kızı çok hasta hastanedeydi sonra da vefat etti maalesef. Ama Mehmet Ar zaten Fatih yakın arkadaşı olarak takımın böyle hamisi gibiydi. İşli dışlı fotoğraf şampiyonluk fotoğrafında falan giriyordu. Şampiyonlukta hastanede şeye götürülmüştü. Kızına götürülmüştü. Neyse kendisinde değil en azından hani hasta olan bir kişiye e, marad olsun diye ama e, hani Mehmet Ağar ismi olunca tabi insan tüyleri diken diken oluyor. <gülüyor> e, hani bugünküyle benzer bir durum. Mutlaka başka örnek vardır. Şimdi aklıma getirmedim hani. Beşiktaşlar da Alaaddin Çakıcı'ya mı götürdüler acaba diye. Evet Sonra tabii Bir de öyle şeyler de vardı. Ee, yani genelde e, futbolla ilgisinin en asgari Asgari noktada olduğu bir ortamda futbol konuşuyormuş gibi yapıyoruz. O da sorun yani. Peki bu arada dinleyici pardon seyirci miktarında bir değişiklik oldu mu? Bunu takip ediyor musun lan? Şimdi o çarşamba saçma sapan karardan sonra tabii bayağı tepki oldu. Çünkü yani bu spor dallarının şeyi bu yani bir... Yani bu kadar sevmemizin nedeni bu işinin bir seyircisinin olması. Yani ya e, spor salonunda ya stadyumda ya pistte neyse spor kitlesel spor dallarının yapıldığı tesisin ismi neyse ya da ekran başında televizyonda. Yani futbolun hem stadyumda seyircisi yok ama stadyumdakinin yüz katı kadarı da televizyon başında. Belki bin katı kadarı televizyon başında oluyor. Ee, yani seyircisi düşünülemez bir kere. Ama şunu, bunun bir ayağı da Zeki seyirciniz olması tabii hatta İstanbul'daki stadların konumunu düşünelim. Eskiden her stadın her takımın bir stadı yok gibiydi. Siz de hatırlarsınız 70'lerde hatta 90'lara kadar İstanbul'da sağlam bir stat oluyordu zaten. İşte diyelim ki İnönü'nün çimleri bozuk bu sene yok. Ali Sami'nin anılıyor bütün maçlar. Seyirciler yarı iyi oluyordu bir Galatasaray Beşiktaş maçında. Yarısı, yarısı Galatasaray, yarısı Beşiktaş. Evet. Yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray. Sonra yavaş yavaş statlar e, hani işte Kadıköy'de Fenerbahçe statı açıldı 83'te. Yavaş yavaş Fenerbahçe orayı sahiplendi tabii doğal olarak. E, Ali Samien Galatasaray'ın zaten statı gibi inşa edilmişti. Beşiktaş'ta da in sahiplenince e, önce bir ev sahibi stat oluştu. Kontenjanlar yavaş yavaş azaltıldı. Bir de bu sezonun bilet uygulaması yayılınca 93'ten sonra çünkü bazı takımlar e, e, yani sezon 15-20 bin şey satmaya başladı. Galatasaray bunun öncülüğünü yaptı. Sezonluk bilet. E tabi 35 bin kişilik sette zaten 20 bin sezonluk bile satarsanız kendi takımınıza günlük bileti satacaksınız. Kendi taraftarınızı. Rakip takıma ayrılan yer gittikçe azalacak. Hatta bu paylaşımla ilgili ciddi sorunlar oldu. Yani diyelim ki 3 bin kişilik kere e, herhalde 5-6 bin Beşiktaş taraftarının alındığı bir maç oldu. 94 yılı olabilir. Ee, ...ciddi yenilme telkisi atlattı... ...taraftarların bir kısmı... ...haklı olarak ondan dolayı olay çıkardılar... ...yani çok büyük bir fayla felaket olabilirdi... ...Ali Samiyen'de... ...o maçı hatırlıyorum... Ee, ...yine önlem alınmadan demek ki... ...uygulamaya geçilmiş... Ee, evet, işte ...bu taraftar sesi azalı azalı... ...yüzde kadar düştü oran... ...şimdiki statlarda ve... ...şu an derbilerde yüzde işte %5 oranında... ...rakip taraftar alınıyor... Ee, ...ama işte çarşamba günü açıklandı ki... ...bu da olmayacak... Hani şey de şu diye düşünüyorum ben. Yani %5'lik taraftarla gerek kalın arasında yani o taraftar için bir de güvenlik önlemi alamıyoruz biz. Bu anlama geliyor. E, alamadığımız göre bu taraftan tamamen kurtulalım. Rahat edelim. Yani şey gibi. okulları öğrenciler olmasa marifine güzel. <gülüyor> Aynen <ki>. öyle. <gülüyor> Tek, şey yani. Takımların kendi ta, taraftarlarında da bir azalma olup olmadığını da Merak ediyorum ben çünkü son derece şike ve diğer teşvik primi falan gibi şeylerle bir takım rant kaygılarıyla bulaşmış. Yani para meselelerinin tamamen işin içine girdiği ve dolayısıyla da sadece futbol sadece spor seyretmek isteyen insanların da soğutmuş olabileceği gibi bir şey bekliyor insan bu. Kendi te tepede epey farklı. Hiç kimseye sorulmadan e, yapılmış bir takım dalaveraların e, kol gezdiği bir ortamda e, futbol e, seyircisinin ilgisi azalıyor mu azalmıyor? Mu? Benim de merak ettiğim hususlardan biri buydu. Yani azalan bir grup vardı mu? muhtemelen ama hani özellikle üst düşünürsek Hı. geniş bir taraftan kitleleri var tabi yani İstanbul'da bile e, hani farklı ilgi ölçülerinde milyonlardan söz edebiliriz muhtemelen. Hı -hı. E, maça giden taraftar da daha kısıtlı yani bir çekirdek taraftar e, yani onunla ilgisi çok kolay kaybolmuş. yani muhtemelen vardır ben bu sezon sezonluk bileti almıyorum gitmeyeceğim maça diyen vardır ama onun yerini alacak başkası da vardır evet e, bu sezonki seyirci ortalamalarına bakmak lazım herhalde 3 büyüklerde artış vardır vardır yani bunun bir sebebi yeni stadına geçti yani 23 binlik stattan 52 bin kişiye geçtiler Başkanın yaptığı açıklamaya göre aşağı yukarı 40 bin ortalama söz konusuymuş İnstat'ta. E, Fenerbahçe herhalde bu bir bir kenetlenme var, Şike davası bir dayanışma oldu taraftarlar arasında. Herhalde 40 binden az oynamıyordur kendi sayısında. Başta e, işte yani en azından stattlardaki seyirci sayısı düşük değil gibi gözüküyor hı hı. ama mesela bu rakip taraftar gelmesin derbileri konusunda çok tepki göster taraftarlar. Hatta Perşembe sabah şöyle oldu. Hani Beşiktaş'ın Çarşı grubu fenerler gelecek, biz de izleyecekler o zaman Fener, fenerbahçe taraftarları diye bir açıklama yaptılar. Yani çünkü e, ben futbol seyircisi e, tamamen yok kabul ediliyor bu ülkede. Yani işte valilik zaten bizim seçmediğimiz bir kurum, atanmış bir kurum, kafasına göre kararlar alıyor. E, kulüp e, yönetim kurulları zaten öyle hani taraftarı şey gibi görmüştüler. Versinler parayı, yapalım transferi. Bir para makinesi hmm. sanki. ATM şeklinde bir taraftar algısı var. Böyle para saçacak. Ee, futbolcularla taraftar arasındaki mesafe zaten giderek açıldı. Son 20 yılda bu sadece Türkiye özgü bir durum değil. Dünya özgü bir durum. Yani bizim e, 25 yani -25 yıl içinde hani bizim mahallenin çocuğu Metin'den süperstar e, işte Vardo ya Evet. Açılan bir durum söz konusu Yani böyle bir futbolcu görmeniz onun aynı yerde eğlenip şey yapmanız falan Pek mümkün değil O hani Murat'a binen Murat 131'e binen futbolcudan Ferrari'ye bin'ine geldik Yani en azından üç büyükler için söylüyorum Alt bilgilerde farklı durum olabilir O yüzden hani seyirci böyle Direkt giderek bu durumdan koptu e, Bilet fiyatları arttı ama buna rağmen işte şeyler uygulamalarda sorun var Yani bilet fiyatlarını arttırıyorsunuz ademe oluşumlarda giriş çıkışlarda gelişme var mı? Biraz var ama yine ezilme tehlikesi vesaire otopark evet. sorunu devam ediyor. E, olay çıktığında polis seyirciye cop tekme tokat dalıyor mu? Dalıyor. Bir fark yok uygulamada. Eskiden Ankara'da atlı polisle falan saldırırlardı. Evet. <gülüyor> yani, yani çoluk çocuğa hiç bakmadan. O da olurdu. Şimdi mesela seyici doğrudan ilgilendiren bir durum. İşte plasan maçına gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz. Olsun. Biz istemiyoruz. Gitmeyin. Hani öyle bir durum söz konusu yani ee, ama herhalde tepkiler yüzünden e, arkasında biraz al durulabilen bir karar oldu 24 saat geçmeden vazgeçilme yani, uygulamadan önce. Yani, yani, hakikaten bunu inanmak bile e, güçtü. Ben duyduğum zaman bir kulaklarıma muayene ettirmeye filan karar verdim önce. Ve şöyle de. oldu tabii. E, çarşamba günü karar alındı rakip seyirci olmasın. Futbol Federasyonu dedi ki hemen elini çek. Bizim haberimiz yok kulüpler almış <gülüyor> Türkiye futbol sevdasının. Dünki evet. açıklama Valik dedi ki Vallahi biz almadık <gülüyor> kararımız <biz> almamıştık <gülüyor> kim aldı o zaman? <gülüyor> kulüpler de çünkü böyle birazını hani yarım olsun. Yani, evet. Hangi karar falan demiye geldi yani şey yok bir karar var ortada oldu söyleni ama kimsenin bilmiyor kim almış kararı. Ne bu durum neyse işte kısa zamanda var geçildi bu sefer. Dünkü maçın öncesinde komiklik oldu. Fenerbahçe taraftarları kendilerine ayran bölüme gidecekler, O kadar uzun süre bekletiyorlar ki dışarıda e, İnönü'nün e, eski açık denilen e, deniz tarafındaki açık tribünün dış kapılarını kırıyorlar ve oradan ıstanın e, <gülüyor> içine giriyorlar. Sahaya <gülüyor> açılan bölüme tribüne çıkmak için. Çünkü herhalde Zaten hava soğuk vesaire. Ha, sahadan ee, çıkıyorlar tribüne. E, yani çünkü çok uzun bekletilmişler. Adamla sabırları taşmış adamları. Uygun olmuş zaten. Bütün tabloya. <gülüyor> bu da e, e, Aynı. Süsleyen bir unsur. Bezeme unsuru. <gülüyor> Oradan kırıldı mırıldı falan herhalde. Biraz maçın başlamasını da aksattı. E, böyle bir durum. E, yani maça... Çünkü herkes de bit. Bu karar açıklanmadan da biletler satılmıştı bu arada. Yani hani karar doğru olmasa bile değil mi? Hafta başı açıklarsınız. Dersiniz ki kusura bakmayın Fenerbahçe taraftarlarına bile satmıyoruz. Öyle değil biletlere satılmış üstelik. <gülüyor> Değiş, değiştikçe <gülüyor> aynı oluyor ülke gibi o biletin parasını almak istesiniz. Şey Noterden tasdikli taraftar olduğunuza dair kiyot getirin falan. <gülüyor> ya almışım işte bileti. <gülüyor> Çünkü öyle yani bu bilet satan kurum da problemli. Bilet böyle işlerde bileti iade etmeye falan kalkın. Allah yani. <gülüyor> yani şey. o da problem. O da problemli. Şey, Fenerbahçeli olduğunuzu nereden bilelim falan diyebilirler yani size. <gülüyor> evet, yani hakikaten bir farsla trajikomedi arasında geriyen bir durum. Peki e, birazcık da az zaman kaldı. 5 dakikamız var. E, şey, bu tenis meselesine de birazcık eğiledin mi? E, hakikaten bir İstanbul'da e, tenis söyleni var. Sadece Kort'taki oyun açısından değil e, Seyirci açısından da bunu söylemek lazım Geçen hafta biraz konuştuk İstanbul'da e, e, WTA'nin Yıl sonu kadınlar şampiyonası var Dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisi İstanbul'da Maçlar salı günü başladı ve Benim tahminim şöyleydi e, Cumartesi, pazar, yarısından final Maçları var hani Hafta sonu geldiği için Muhtemelen sinelerden dolar ama hafta içi Emin olamamıştım doğrusu. Ee, ama öyle olmadı. yani Salı günden itibaren 10 binden fazla seyirci. Ee, Sinan Erdem de yani herhalde kapasitesi 14.500-15.000 olan bir spor salonu. Geçen yıl Dünya Basketbol şampiyonasını izledi. Pırıl pırıl bir salon. Ee, geçen yıl basketbol sağlığı olan kısım kort haline getirildi bu turnuva için. Ee, ama müthiş bir seyirci ilgisi var. Ve e, aslında benim son 2 yıldır gözlemlediğim Türkiye'de tenise duyulan müthiş ilginin bir şeyi bir zirvesi bu. Yani çünkü hani eskiden sadece bir zengin spor olarak algılanan ve belli bir kesimin çok ciddi üyelik aidatları ödeyerek oynayabildiği, öğrenebildiği bir spor dalıydı. Yani bu son 10 yılda hızla değişti. Son 2-3 yılda çok farklı bir durum var. Yani bunun bir sürü sebebi var. Bir Türkiye'de sosyoekonomik seviye son 10 yılda ciddi şekilde yükseldi. İnsanlar hem kendileri hem de çocukları için yeni hobiler, meraklar arıyorlar. Çok doğal. Yani 2000 dolarlık bir ülkeden 10.000 dolarlık ülkeye gelince boş zaman meraklarını ayırabildiğiniz bütçe vesaire bu gibi şartlar gelişiyor. Burada da tenis ön plana çıktı. Çünkü dünyada herhalde bir normalı bireysel spor İzleyici açısından. Yani yıl bu 11 ay devam ediyor. Üstelik sadece erkek tenisi ilgi çekmiyor dünyada. Yani Nadal'lar federler. Kadın tenisi de muhtemelen seyir açısından dünyanın bir numaralı kadın sporu. Yani bu hatta bugünün tenis yıldızları biraz zayıf diyoruz ama son 20 yılda yani Graflar, Selesler, Williams kardeşler, Hingisler müthiş isimler bu ortamdan geçti ve spor hızla yükselttiler. Daha da zevkli aslında bana sorarsanız kadın tenisini ee, yani Çünkü evet. daha uzun sürüyor evet. voliler falan. Ee, doğru yani. Power yani, play e. daha az yani. Şöyle yani kadınlar da çok müthiş bir fizik seviyesinde oluşunca o hale geldi yani. Şunu göremezsiniz kadın tenisinde böyle hani küçümsemek için söylemiyorum. İşte gücümüz bu kadar yetti. Şöyle pıt vuralım karşıya geçirelim değil. Müthiş bir güç oyunda oynuyor kadınlar. Ee, o yüzden çok zevkli. Ee, Türkiye'de de yani bu tenis okullarına, bunların seçmelerine falan giderseniz inanamazsınız yani. Ben bir iki kez gittim. Sabahın dokuz buçuğunda yüzlerce araba herkes beş yaşındaki çocuğun elinden tutun, tutup seçmelere getirmiş. Böyle bir ortam var ve bu kitle doğal olarak e, ayağına kadar gelmiş yıldızları da izlemek istiyor. Ee, bunun çok açık bir örneği bu. Yani bilet Hafta içi maçların bilet fiyatları da çok pahalı olmayınca... Sanıyorum 20 lira, 15 lira, 20 lira gibi fiyatlar söz konusu. E, Kort dolmuş durumda. Hiçbirlik var. Bu sevindirici. Yani e, bu turnuva iki yıl daha İstanbul'da yapılacak. E, en azından seyirci ilgisinin olabileceğini se şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Bazı izleyenlerin yorumlarını da ben hani Yahoo gruplardan, forumlardan takip ediyorum. E, organizasyondan ve izlediklerinden memnun. Öyle mi? Evet. Bu arada e, oyunculardan da Maria Sharapova bir mağlubiyet alıp e, turnuvadan sakatlık gerekçesiyle çekildi galiba. Onun yerine de mağlubiyet mağlub iki mağlubiyet aldı ve bir şey artık yani yarı finale çıkma şansı çok çok azaldığı için ha, iki mağlubiyet mi e, aldı? Ma i̇ki maçını birden kaybetti. Evet. E, ve Sharapova en son galiba Tokyo turnuvasında sakatlanmıştı. Herhalde beş hafta falan oldu. Ben hatta burada oynamayacağını bile düşünüyordum. Yani ismi geçer ama herhalde İstanbul'a gelip oynamaz. E, maç eksiği var çok açık şekilde. E, şey yapamadı. E, dünya iklim arası olmasına rağmen e, iyi bir tablo çizemedi burada. Hem doğal. Hani o sakatlıktan belki kurtulmuş ama e, şeyini formunu kaybetmiş açık şekilde. O da üçüncü maçı oynamadı. Böyle durumlarda yedek oyuncu var. iki yedek oyuncu onlardan Man, Marion man, man, Bartoli man, man, man, oynayacak man, man. son maçı. Şerafova'nın puanlarını devralayacak. Yani son maçta e, yani iki sette kazansa bile şansı varmış. Bir, abi, set hesapları da devreye giriyor çünkü. Emin değilim. E, mesela Dünya 1 numarası Bozniyar aynı durumda. E, i̇lk maçı kazandıktan sonra iki maçı birden kaybetti. Ve e, bugün son grup maçlarında e, Czech Kvitova'nın Polonyo Radvalski'yi iki sette yenmesini bekliyor. Yoksa elenecek Wozniak'i de. Evet bayağı da böyle sürprizli ve çekişmeli sonuçlarıyla bütün renkli bir hal aldığı anlaşılıyor. Ben bu şeyi bilmiyordum. Bu arada öğrendim yani Türkiye'de tenisse duyulan bu yeni büyük ilgiyi ve yükselmesini. Yani şeyde hele çok ilginç bu tabi... Evet, bir, bir, bir dakikamız kaldı evet, sadece. Profesyonel üst düzey turnuvalarının hani haberlerini görüyoruz ama daha alt düzey uluslararası tenis federasyon düzenlediği turnuvalar var. Yani Türkiye'de yapılan turnuvalar sayısına inanamazsınız. Dünyada ilk dörtte beşteyiz. Öyle turnuva mi? Evet. evet e, o zaman takip etmeye devam Ne zaman bitiyor turnuva? Ee, bugün son grup maçları var. Yarın yarı finaller. Yani e, dörden iki grup vardı. İlk ikiye girenler çapraz olarak yarı finali oynayacaklar. Birinci ile ikinci, diğer birinci ile öbür ikinci. Pazar günü de final maçı var. Yani hem çiftlerde hem teklerde final maçı var. 5'ten 17'ye itibaren yine. Televizyon veriyor mu? Birçok kanal yayınlıyor. NTV evet. Spor iniyor. Eurosport iniyor. Başka bir şey aklıma gelmedi. Yani. Tamam. Yok, gayet yok, iyi ta izleyebileceğiz. Yani. Peki. Evet. Çok teşekkürler Alp. Haftaya, haftaya görüşmek üzere.